Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Kahramanmaraş, Elbistan'da planlanan 6 kömürlü termik santralden birinin çet süreci Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından sonlandırıldı ve proje kalıcı olarak iptal oldu. Greenpeace'in başlattığı Kahramanmaraş nefes alsın kampanyasında ilk güzel haber böylece geldi. Greenpeace ile birlikte hayatı ve doğayı koruma platformu başta olmak üzere tüm Maraş halkının kararlı itirazıyla gelen bu iptalin en önemli nedeni bölgedeki su kaynaklarını ve sulama projelerini olumsuz yönde etkilemesi. Aynı riskler bölgede planlanan diğer 5 santral için de geçerli. Diğer yandan Maraş'ta şu an faaliyet gösteren aktif 2 santral var. Bu santraller bölgenin sıcaklığını arttırırken Ceyhan havzasını kurutarak içme ve sulama suyu varlığını da tehdit ediyor. Eğer planlanan 5 santralden de aynı şekilde hızla vazgeçilmezse bölgedeki su krizi çok daha kötü bir hale alacak. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Onur Akgül. Planlanan 5 santral kümülatif etki yaratarak bu riski çok daha büyük bir hale getirecek. Kuraklık ve iklim krizi çağında bunu çok iyi okumalıyız. Bakanlığın kararını mutlulukla karşıladık fakat daha yapacak çok iş var. Kahramanmaraş'ın ve çevre illerin yaşadığımız iklim krizi kaynaklı kuraklıktan, Sağ çıkması ve ölümcül hava kirliliğinden kurtulması için mevcut ve planlanan santrallerin de planlı bir şekilde kapatılması gerekiyor dedi. Bölge halkının sağlığını geleceğini tehdit eden santrallere karşı mücadele veren Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu'ndan İbrahim Yalçın konuyla ilgili açıklamada şöyle dedi. Duyurulduğu günden bugüne Elbistan halkının itirazları ve mücadelesiyle geçen 6 yıl sonunda proje iptal edildi. Bölge halkı suyunu, binlerce dönüm tarım alanını, doğasını, geleceğini ve sağlığını korudu fakat yeterli değil. Bu güzel gelişme mevcut ve planlanan santrallerin de iptaliyle geliştirilmeli. Yapılan hava kalitesi ölçümleri Afşin A ve B santrallerinin kirlilik limit değerlerini kat be kat aşarak bölgeyi yaşanmaz hale getirdiğini ortaya koydu. Halk bu santralleri istemiyor. Tüm yetkilileri bu gerçeği görmeye ve göreve davet ediyoruz dedi İbrahim Yalçın. The Lancet Planetary Health modelleme çalışmasına göre ülkeler Paris Anlaşması'nda öngörülen hedeflere ulaşmak için iklim taahhütlerini arttırırsa 2040'a kadar her yıl milyonlarca kişinin hayatı kurtulacak. Paris Anlaşması'nın hedeflerini yakalamaya ve sağlığı öncelik veren politikalar benimsendiğinde çalışma kapsamında incelenen 9 ülkede her yıl iyileşen beslenme düzeni sayesinde 6,4 milyon. Daha temiz hava sayesinde 1,6 milyon kişi, artan fiziksel hareket sayesinde 2,1 milyon kişinin hayatı kurtulabilir. The Lancet Planetary Health dergisinin özel sayısında yayınlanan Lancet Countdown, sağlık ve İklim değişikliği raporunda yer verilen çalışma, ülkelerin Paris anlaşması ile kabul eden küresel sıcaklık artışını, 2 derecenin oldukça altında tutma hedefiyle uyumlu iklim planları benimsemeleri halinde insan sağlığında görülecek olumlu etkilerinin altını çizmiş. Çalışma kapsamında incelenen 9 ülke, dünya nüfusunun %50'sini, küresel emisyonların da %70'sini temsil ediyor. Deha'dan Mesut Mada'nın haberine göre Salda Gölü'ndeki çekilmeye geçen günlerde yağan yağmur ve kar da yeterli olmadı. Göl kıyısında önceden insanların suya girdiği bölgelerde adacıklar ortaya çıktı. Yüksek Jiyoloji Mühendisi Servet Cevni. Salda Gölü maalesef bölgemizdeki diğer göllerin çektiği sıkıntıyı çekiyor. Kurma tehlikesiyle karşı karşıya Salda Gölü'nü etkileyen çok neden var dedi. Salda Gölü'nde yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle suyun çekilmesi Meydana geldi. Salda Gölü'nün Beyaz Adalar ve Halk Plajı bölümünde suların 20-30 metre çekilmesinin ardından adalar ortaya çıktı. Geçen günlerde yağmur ve kar yağışı da Salda Gölü'ne çare olmadı. Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için suya girdiği bölümlerde şimdi adacıklar var ve yürünebilecek halde. Jeoloji Mühendisleri Odası Burdur şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı, Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni. Salda Gölü'nün de Burdur Gölü'nün akıbetine uğrayabileceğini söyledi. Manchester Üniversitesi'nden bilim insanları Perovskit güneş pillerinin çevre güvenliğini arttırarak güneş enerjisi teknolojisini hızlandırmanın bir yolunu buldu. Sentetik bir mineral olan Perovskit ile hazırlanan güneş pilleri silikon güneş pillerinin aksine Toplu olarak üretilebildikleri için çok büyük ilgi toplamıştı. Ayrıca bu maddeyle güneş panellerinin pencereler ve farklı yapıdaki çatılarda kullanılabilecek olması ve hafif olmaları da bir avantajdı. Ancak perovskit güneş pillerinin kurşun içermesi ve bu güneş hücreleri hasar gördüğünde kurşun iyonlarını sızdırması büyük çekince yaratıyordu. Çünkü kurşun bildiğiniz üzere zehirli bir ağır metal çalışmayı yürüten Brian Saunders ve David Lewis, kırık hücrelerden kurşun salımını ortadan kaldırmanın bir yolunu buldu. Dolayısıyla bu kirlilikte meydana gelmeyebilir. İnsan kemiğinin önemli bir bileşeni olan hidroksiapatit isimli bir mineral var. Bundan ilham almış araştırmacılar inorganik maddedeki kurşun iyonlarını yakalayan bir arıza emniyeti yaratmışlar. Bu insan kemiğinde bulunan hidroksiapatit isimli Minerali entegre edince böylece hücreler zarar gördüğünde toksinlerin çevreye yayılması yerine depolanması sağlanıyor. Tehlikenin azaltılmasının yanı sıra mühendislik ve fizim Bilimleri araştırma konseyi tarafından desteklenen projede hidroksiyapatit ilavesi güneş biliminin verimliliğini de %21 arttırmış. Artan verimlilik ise enerjinin daha düşük maliyetle üretilebileceği anlamına geliyor. Güzel bir haber eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Hesap kalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan bizdenan, Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil